10. Özellik Beyannamenin karara bağlanması Büyük İslam âlimi Mübarek Furi, Er-Râhik el El-Mahdûm adlı kitabında şöyle söylüyor. Biat şartları hakkındaki görüşmeler tamamlandıktan ve biat yapmak için topluca karar verildikten sonra, peygamberliğin 11 ve 12. yıllarında, Müslüman olanlarda ilk topluluğa mensup iki kişi, birbirinin peşi sıra kalkarak durumun ehemmiyetini kavramış ve ne yapması gerektiğinin bilincine varmış insanlar olarak kendilerini göstermişlerdir. İbn-i İshak şöyle demektedir. Biat için toplandıklarında Abbas bin Ubade bin Nadile, bu adama ne üzerine biat ettiğinizi biliyor musunuz diye sordu. Evet dediler. O da, siz kırmızısıyla, siyahıyla, bütün insanlarla savaşmak için ona biat ediyorsunuz. Eğer mallarınızın musibete uğrayıp yok olduğunu, eşrafınızın öldürüldüğünü gördüğünüzde onu teslim edeceksiniz. Bu işi şimdiden bırakın. Allah'ın adına yemin ederim ki, böyle yaptığınız takdirde dünya ve ahirette hüsrana uğrarsınız. Eğer mallarınızın yok olmasına ve eşrafınızın öldürülmesine rağmen, sizi davet ettiği şeyde ona bağlı kalacaksanız onu alın. Allah'ın adına yemin ederim ki bu, Dünya ve ahirette sizin için hayırlıdır, dedi. Biz mallarımızın yok olması ve eşrafımızın katledilmesi pahasına onu kabul ediyoruz. Ey Allah'ın Resulü! Eğer buna bağlı kalırsak bizim çıkarımız nedir, dediler. O da cennettir diye karşılık verdi. Elini uzat, dediler. Elini uzattı ve ona biat ettiler. Diğer bir rivayette de Cabir şöyle demektedir. Resulullah Aleyhisselam'a biat etmek için kalktığımızda 70 kişinin en küçüğü olan Esad bin Zürare onun elinden tutarak ''Ey Yesrib halkı, biraz yavaş olun. Biz onun Allah'ın elçisi olduğunu öğrenmeden develerin döşlerine vurmadık. Kendisi için sefere çıkmadık. Bugün onu memleketinden çıkarıp yanımıza almak, bütün Araplardan ayrılmak, seçkinlerinizin öldürülmesi ve kılınçların sizi biçmesi demektir.'' Eğer bütün bunlara sabredecekseniz onu alın. Şüphesiz Allah mükafatınızı verecektir. Ama eğer kendinize bir zarar gelmesinden korkuyorsanız, o sizi Allah katında mazur görecektir.'' dedi. Bunun üzerine, ''Ey Esad, elini bizden çek, bizi önlemeye çalışma. Allah'ın adına yemin ederiz ki, bu biatı ne bırakır ne de ondan vazgeçeriz.'' dediler i̇bn Tiha'nın değindiği durumun tam aksinin de ortaya çıkması gerekiyordu. O da şu şekilde ortaya çıktı. 1. Kırmızısıyla, siyahıyla bütün insanlara karşı savaşmak. Bütün Araplardan ayrılmak. Seçkin ve büyük şahsiyetlerin öldürülmesi. Mala ve ırza halel gelmesi. İşte Akabe gününde muharekenin tabiatı nasıl idiyse, günümüzde de muharekemizin tabiatı odur. Şunun kafalarımıza iyice yerleşmesi gerekir. Bugün bütün dünya bize karşıdır. Bütün dünya bizimle savaşmaktadır ve bütün dünya Allah'ın hükümleriyle hükmedecek olan İslami hareketin başarılı olmasına razı değildir. Yine şunu kafalarımıza iyice yerleştirmeliyiz ki, önceleri olduğu gibi günümüzde de okyanustan Haliç'e kadar, Atlas Okyanusu'ndan Basra Körfezi'ne kadar bütün Araplar bize ve bu harekete karşıdır. Durumun bu şekilde açık, belirgin ve berrak olması gerekir. Bu durumda kim bizimle ittifaka razı olabilir? Hangi siyasi müttefik bu gidişata razı olabilir? Bizimle ittifaka razı olan siyasi müttefikler, ancak bizim zafere ulaşacağımızı anladıkları zaman buna razı olmaktadırlar. Bu tip olaylarda onlara şahit olmamam, Cenab-ı Allah'ın bana bahşettiği büyük bir nimettir. Mücadelenin tabiatını öğrendiğimiz zaman, hareketin tabiatını da öğrenmiş oluruz. Sağlam temeller üzerindeki her ferdin, bu mücadelenin tabiatını öğrenmesi gerekir. Sarısı ve siyahıyla bütün insanlara karşı savaşmak zorunda olacağını, bütün Araplardan ayrılacağını, malının ve ırzının saldırıya maruz kalacağını bilmelidir. Bütün bunları öğrendikten sonra, ya biat etmeli ya da biatı reddetmelidir. Mümtehine suresinde geçtiği gibi, sadece kadınlar biatı üzerine de kalabilirler. Kadınlar biatı Mümtehine Suresi 12. ayette geçmektedir. Ama erkekler biatının, savaş biatının sınırları, şartları ve tabiatı budur. İslami hareket kendisine bağlı olanlara karşı çok sadık ve açık sözlü olmalı, onları aldatmamalı, zaferin iki yay aralığı kadar belki de daha yakın olduğunu telkin edip onları güzel düşlerle uyuşturmamalıdır. Gerçeklerin açıkça ortaya konması gerekir. Böylece ciddiyetin, dürüstlüğün kendine özgü gücünden yararlanılmış olunur. Nerede ve ne durumda olduğumuzu bilirsek, ne yapmamız gerektiğini de daha kolay kavramış oluruz. Biz Allahü Teala'ya Resulünden daha yakın ve Allah için Resulullah Aleyhisselam'ın sahabesinden değerli değiliz. Gidiş yolu budur. Kim bu esasa razı olursa, Hoş geldi, safa geldi, buyursun gelsin ve biat etsin. Kim buna razı olmazsa bu onun kendi bileceği bir iştir. Fakat aldatma, gizlilik, kapalılık ve hoş gösterme olmamalıdır. Mücadeleyi tahrif etmek isteyenler ve neticelerine katlanamayacak olanlar daha yolun başındayken safın dışında olmalıdır. Yolumuz uzun, zor ve güçlüklerle doludur. İşte ensarın liderleri. Onlar mücadelenin bilincindeydiler. Kendilerine bağlı olanları aldatmadılar. Onları hayal alemine sürüklemediler. Aksine biatı durdurup durumun tehlikesini, neticesini açıkladılar. Getirebileceği güçlük ve belaları belirttiler. Sonra ne oldu? 2. Biz mallarımızın yok olması ve eşrafımızın katledilmesi pahasına onu kabul ediyoruz. Ey Allah'ın elçisi! ''Eğer buna bağlı kalırsak bizim çıkarımız nedir?'' dediler. O da ''Cennettir'' diye karşılık verdi. İnancı olmayan hangi siyasi müttefik böyle bir çıkarı kabul eder? Cennetin var olduğuna bile inanır mı acaba? Öyleyse savaş bizim savaşımızdır. Mümin askerlerin savaşıdır. Yeryüzündeki geniş ve sağlam İslam temelinin savaşıdır. Özellikle bu merhalede güdülen gaye siyasi ittifaklar oluşturmak değil... Küfürle İslam'ın arasını tamamen ayırmak ve iç yapıya yönelmektir. Şu an içinde bulunduğumuz şartlar akabe biatının şartlarıdır, savaş biatının şartlarıdır. Kişisel korunma ve hatta Allah'a davet edebilmek için himaye altına girme merhalesini aşmış bulunmaktayız. İçinde bulunduğumuz merhale, düşmanla açıkça karşı karşıya gelme merhalesidir. Yeryüzü kuvvetlerine karşı savaşma merhalesidir. Cephanemiz sağlam temellerimizdir. Sarısı ve siyahıyla bütün insanlarla savaşmaya, bütün Araplardan ayrı kalmaya, malının ve ırzının saldırıya uğramasına karşılık cennete razı olan, tek mükafat olarak cenneti kabul edip ahdine sadakatle bağlı kalmaya hazır olan mümin. işte bizim aradığımız insan tipi budur. Kendisine biat ettiğimiz Allah-u Teala'nın katında, Rasulullah Aleyhisselam'ın da belirttiği gibi cennetten başka bir mükafat yoktur. Zafere ulaşıldığında biz olmayabiliriz ama şehitler nesli olabiliriz. Zaferin gelmesi kaçınılmazdır. Fakat bize mi bunu bilemeyiz. Allah Teala'nın kendisine verdiği söz bu şartlara bağlı kalanlara cenneti nasip etmektir. Allah Teala Rasulü'nün de bu sözü kendi adına vermesine razı olmuştur. Ama zafer rabani bir vergidir allah Teala onu davası için seçtiği bir zamanda nasip eder. Ama düşmanların yardımıyla sağlanan zaferler gerçek zaferler değildir. O yardımlardan düşmanların ne çıkarlar umduklarını iyi düşünmek gerekir. İslam prensiplerine bağlı kalmaksızın elde edilen zaferlerin varacağı son nokta hüsrandır. Bundan Allah'a sığınırız. Yeryüzünde İslam devleti kurulmadan önce bütün insanlara karşı savaş sancağını taşıyan nesile, allah Teala'nın katında cennetten başka bir vaat yoktur. 3. Elini uzat dediler. Elini uzattı ve ona biat ettiler. Ticaretimiz kazançlıdır. Ne bırakır, ne bıraktırırız dediler. Ey Esad! Elini bizden çek, bizi önlemeye çalışma. Allah'ın adına yemin ederiz ki, bu biatı ne bırakır ne de ondan vazgeçeriz dediler. Cabir, cenneti vaat etti dedi. Hadiseye şahit olan iki kadının biatıysa sözle olmuştur. Resulullah Aleyhisselam kesinlikle yabancı bir kadının elini tutmamıştır. Görüşmeciler biatı kabul ettiler. Bir tek kişi bile çekinmeksizin topluca Resulullah Aleyhisselam'a biat ettiler. Hatta iki kadın bile savaş biatı üzerine biat etti. İkisi de biatlarına sadık kaldılar. Ümmü Ammara radıyallahu anh'a Uhud günü tam on iki yara alarak gazi oldu. Müseylemetül Kezzab oğlunu parça parça doğradı. Buna rağmen bir an dahi gevşemedi ve tereddüt etmedi. Bu biatla kadınlar birer erkeğe dönüştüler. İçlerinden seçkin kişilerin katledilmesi pahasına tüm insanlara karşı savaşmaya biat ettiler.